Güldeste Hazırlayan ve sunan Mustafa Özçimşekler الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الرحمن الرحيم ولا allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve bunları amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin amin. Evet, Aralık ayının da sonuna geliyoruz. Dolayısıyla 2010 yılını da Efendim bitirmeye artık çok az kaldı, bir iki gün kaldı ve böylece 2011 yılına gireceğiz. Tabi bazı çevreler işte yine yılbaşı kutlamak için çoktan ne yapmışlar hazırlıklarını yapmışlar. Efendim oteller, eğlence kulüpleri, barlar, gazinolar efendim hepsi Noel yortusunu efendim kutlamak için o eğlencelere odaklanmışlar. E bakıyorsun bazı satış mağazaları, efendime söyleyeyim büyük marketler, yılbaşı özel ürünler satıyorlar. Yani bir bayram havası var. Bir bayram havası var. Ne oluyoruz yani? Nereye gidiyoruz? Ramazan ayı geldiği zaman böyle hazırlık yapmayanlar, efendim Noel yoğurtusuna böylesine hazırlıklar içerisine girmişler. İnşallah bundan bahsedeceğiz. Yani Noel yoğurtusunu kutlamanın, Christmas dedikleri bu işte Hristiyanların dini bayramı olan, o geceyi kutlamanın tehlikesinden, bize yakışmadığından, bizimle hiç alakası olmadığından inşallah bahsedeceğiz. Evet, yılbaşının bizler için bir takvim başlangıcı <gülüyor> olmasından başka hiçbir özelliği yoktur. Elbette bir yıl bitiyor ve yeni bir efendim, yıl başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. E bunda bir problem yok yani. Problem nerede? O gece Noel kutlamalarının yapılmasında. Çünkü Noel yordusunu kutlamak, o gece eğlenmek, efendim kendine göre işte bir ortamlar yapmak normal bir eğlence, sıradan bir kutlama değildir. Çünkü Noel Hristiyanların dini bayramıdır. Altını çizerek söylüyorum, Hristiyanların dini bayramı. Hatta onların kutladığı en önemli dini günlerden biri. Evet. İsa'nın selamın doğuşunu kutluyorlar ya, dolayısıyla Hristiyanlığın doğuşunu kutluyorlar. Yani normal bir eğlente, eğlenti, normal bir eğlence değil. Onların bir nevi işte efendim dini kutlamaları, dini ritüelleri. Öyle olunca şimdi hem sen de Müslüman'ın diyeceksin, hem de başka bir dinin, he? Dini bayramını kutlayacaksın. Dinin derken batıl olan bir dinin. Böyle bir şey tabii ki, efendim, olmaz, olmamalı. Sen mesela bir Hristiyan'ın, he? Ramazan-ı Şerif ayında bizim gibi oruç tuttuğunu gördün mü? Bayram yaptın rastladın mı? He? Veya efendime söyleyeyim, kurban bayramı, işte bak, e, geride bıraktık. Kurban bayramında, efendim, bizim gibi kurban kestiler mi? Yani böyle bir şeye şahit olan var mı? Sen boş ver, efendim, onların... Ee, hristiyanların batının bizim gibi kurban bayramında kurban kesmesini he onlar onları da bırak şu memlekette yaşayan müslüman geçinen efendim ama kalemini beynini batıya kiraya vermiş olan bir takımları müslümanın efendim bu müslüman necip milletin inançlarından dolayı kestiği kurbana katliam demediler mi vahşet demediler mi Ya. Görüyor musun sen boşver kutlamayı senin bayramında kurban kesmeye nasıl saldırıyorlar ağız dolusu çuvalla efendim makaleler yazıyorlar ağzına geleni söylüyorlar. Ya, sanki kendileri hiç et yemiyorlar. Halbuki onların yedikleri hayvan çeşidinin haddi hesabı yok. Evet kurbağadan sümüklü böceğe kadar her türlü hayvanatı yerler sonra kalkarlar efendim şu Müslümanın e, ibadet niyetiyle kestiği kurbana laf söylerler kurbağa bacağı bile Kurban bayramından hemen sonra efendim hatta işte bir haberlerde de geçti bu başkentte diyor menüye girdiği gün beş kilo tüketildi diyor yani görüyor musun kurbağa bacağı o bacak nereden efendim ağaçtan mı topluyorsun demek ki ne yapıyorsun gene bir canı katlediyorsun he sırtlarına giydikleri kürkler değil mi bunlar ağzından yapılmıyor onlarda ne yapıyorlar demek ki bak hayvanları efendime söyleyeyim katlediyorlar Sırtlarına giyecekler diye keyif edecekler diye bu kadar elbiseler dokunuyor bu kadar iplikler kumaşlar yapılıyor yine de gidiyor orada bir canlıyı katlediyor sen onların katliamına bak ama yok onlar keyfinden zevkinden hevasından dolayı yaptıkları için onlara bir satırı boşver bir harf bile yazmaz ama sen inancından dolayı kurban kestiğin zaman ne oluyor efendim vahşet oluyormuş şiddet oluyormuş ortalık kan gölüne dönüyor. Ha, onda efendim belediyeler, belirli yerler ayarladılar, tanzim ettiler, taksis ettiler. Dolayısıyla <gülüyor> bu şekildeki tabi nahoş görüntülerinde e, görünmemesi için efendim bunda tedbirleri alındı. Bunun e, bu başka türlü anlatılır. Böyle saldırgan bir tavırla, hakaretvari bir tavırla söylenmez. Efendim yani şimdi nereden geldik buraya? Şuradan geldik. Sen boş ver, senin... Onların dini bayramını hani kutlayacaksın ya sen boşver onların bizim dini bayramlarımızı kutlaması kurban kesmelerini. Yani sen o kafada olan müslüman geçinenler bile sana bana senin benim dinime inancıma böylesine taarruz ederken sen kalkacaksın bir de Hristiyanların efendim e, dini bayramlarını kutlayacaksın yani böyle bir şey olabilir mi? Sen İslami hükümleri bir kenara bırak adam bunu gurur meselesi yapar da he şuurlu bir şekilde hareket eder de proteste edip gene kutlamaz ya. Ya. Evet. Demek ki bir Müslüman bu konuda ne yapacak? Hassas olacak. Evet. Öyleyse bir Müslümanın bizimle hiçbir alakası olmayan bu Noel yortusunu, he? Öyle dolmalar, sarmalar, hindi kızartmaları yerekler yerekten, içkili eğlenceler yaparaktan kutlaması çok yanlıştır. Efendim her toplumun kendine has ananeleri vardır. Örfü vardır, adetleri vardır. Tabi bu örf ve ananelerin kökü nedir? Ya dinidir ya da millidir. Bizde de öyledir. Her toplumda öyledir. E bizde de öyle. Mesela şöyle bir baktığımız zaman ne dedik? Ramazan bayramı deme. Kurban bayramı dedik. Bunların da kökü nedir? Dinidir. Bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye icat ettiği zaman orada ne oldu? Efendim iki tane bayram yapıyorlar cahiliye döneminden kalma. Efendim bir eğlentileri bir bayramları var. Efendimiz ve selam onları iptal etti ve Allah onlardan daha hayırlısı olan he, kurban ve Ramazan bayramlarını size lütfetti buyurdu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece bizlere hediye etti o günden itibaren bütün İslam alemi büyük bir coşkuyla elhamdülillah bu bayramlarımızı kutluyoruz. Şimdi bunun temeline ya dayanıyor, dini bir delile kaynağa dayanıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ne abulmuş bu? Efendim ihtdad edilmiş, hediye edilmiş. Ha, demek ki ne ol ne olacak? Bu eğlentilerin, bayramların ve ananelerin, örfün kökü demek ya milli ya dini. Bayramlar dini. E bir de mesela nedir? Bu millet tabii çok efendim savaşlar yaptı. Kurtuluş savaşları yaptık. Efendim çok yedi düveli ne yaptık vatanımızdan kovduk. Dolayısıyla takvime baktığın zaman efendim çok efendim şeyde sahifede ne görürsün? Efendim filan yerin kurtuluşu, filan yerin kurtuluşu, filan yarın fethi bunları görürsün mesela. 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu mesela. Efendim 29 Mayıs İstanbul'un fethi. Şimdi ne yapıyorsun? Bugünleri kutluyorsun tabii ki. Neden kutluyorsun? Çünkü milli bir dayanağı var. Ya senin özünle, efendim mesela milli duruşunla, senin efendim atalarının ced ceddinin, Böyle bir fetih yapmışlar dolayısıyla bunu ne yapıyorsun şanla şerefle tekrar efendim kutluyorsun. Bak ne oldu milli bir dayanağı var. Demek ki neymiş efendim bu örf ve ananelerin kökü ya dini olacak ya milli olacak. Şimdi yılbaşı gecesi 31 aralığı bir ocağa bağlayan gece ne olmuş acaba o gece bu konuda bir hadis herif var mı acaba efendim sallallahu aleyhi ve sellem min beyan etmiş olduğu bir şey he yok pekala o gece neresi kurtulmuş acaba? Yani kurtulan bir şehir mi var, bir kahramanlık destanı mı yazılmış, o gece Fransız mı, İngilizler mi memleketten atılmış, Yunan mı denize dökülmüş, ne olmuş? Böyle bir şey var mı rivayet? Yok. Öyleyse bize ne oluyor yani? Senin ne dinine, ne efendime söyleyeyim milli kültürüne, örfüne, ananene, hiçbir şeyine uymayan bir eğlenti nasıl geldi de efendim bizim e, literatürümüze girdi? Bu da enteresan bir durum yani. Demek ki toplumlar ve milletler manevi değerleriyle, örf ve adetleriyle yaşarlar. Varlıklarını dini ve milli gelenekleriyle, kültürleriyle devam ettirirler. Evet. Öyleyse bizimle alakası olmayan bu Noel yortusunu ne yapmamamız lazım? Çünkü dinimizle de alakası yok, kültürümüzle, örfümüzle de hiçbir alakası yok. He? Öyleyse... Öylece bir Müslümana o gece onlar gibi eğlenmek, eğlence yapmak yakışmaz. Peki hala nereden gelmiş bu? Yani bu hastalık, bu mikrop, bu virüs nereden gelmiş, nereden bulaşmış? Biraz bir araştırma yaparsanız göreceksiniz ki Noel ya da yılbaşı kutlamaları bir Hristiyan geleneğidir. Evet, bir Hristiyan geleneği, batıdan transfer edilen bir adet. Şimdi batıdan gelen her şeye ne kadar da meraklıyız böyle üzerine atlıyoruz ya. Halbuki batıdan gelen soğuklarda ne yapıyoruz? Değil mi? Meteoroloji ne demişti? Batıdan bir soğuk hava kütlesi geliyor demişti. Ha, o zaman ne yapıyorsun? Batıdan gelen soğuk hava dalgasına karşı tedbirimizi almadık mı? Kalın efendim elbiseler giydik. Herkes efendim kalın efendim kazaklarını çıkardı. Efendime söyleyeyim atkılar, kaşkollar, efendim ev, e, sobalar yakıldı, kaloriferler yakıldı. Pencereler, kapılar sıkı sıkı kapatıldı ki batıdan gelen soğuk hava dalgası ne yapmasın? Bizi etkilemesin. Efendim bizi hasta etmesin. Bir grip olursan, bir yatarsan işe gidemezsin, okula gidemezsin. Her şey aksar, evden çıkamazsın. Onun için ne yapıyorsun? Tedbir alıyorsun. Doğru yapıyorsun. Böyle olması lazım. Peki hala batıdan gelen heh zahiri soğuklar bizi üşütür diye, bedenimizi hasta eder diye bu kadar tedbirler alıyoruz da. Pekala gene batıdan gelen manevi efendim o e, dalga, manevi soğuk hava dalgası, o virüsler, mikroplar geliyor o kadar. Pekala modasıdır, kültürüdür, adetidir, bilmemnesidir. Pekala bunlara karşı niye tedbirimizi almıyoruz? Niye kapıları, bacaları kapatmıyoruz da? Efendim çoluğumuz çocuğumuz efendim kendimiz manen hasta olmayalım diye he? bir domuz e, virüsü bir, gri, şeyi çıktı herkes ne yapıyor bak aşı vuruldu değil mi e sen şimdi bu yılbaşı meselesinden dolayı bir domuz gribi, şeyini virüsünü yersek Allah muhafaza manevi e, ruh halimize. He? Ne olur o zaman ruhumuz hasta olur. Komalara girer. Ayağa kalkamaz. Ondan sonra namaz zor gelir. İbadet zor gelir. Tesbih çekmek çok zor gelir. Sabahlara kadar televizyon seyrederken yarım saat Allah diyemezsin. Yarım saat Kur'an okuyamazsın. He? Sohbetler sıkıntı verir. Namazlar seni daraltır, bir yük gibi gelir. Neden öyle oluyor? Çünkü ruhun hasta da onun için. Ruhun hastalandı. Tedbirini almadan, efendim Batı'dan gelen o efendimizeliğin maneviyatını darmadan edecek virüslere karşı e, önlemini almadın. E bu virüsü yayınca Allah muhafaza ne oldu o zaman işte? İşte bu da şimdi böyle. Onun için kapını, pencereni, bacağını kapat. Sakın orayla alakan kalmasın. Ruhun bir hasta olur, komalara girer Allah muhafaza. Evet. Yani rivayet ediliyor ki İsa Aleyhisselam'dan efendim takriben 3,5 asır kadar sonra yani 350 yıl kadar sonra Roma İmparatoru tabi o zaman güneşe tapanlar da çokmuş ne yapıyor? Efendim kendine göre işte bir din uyduruyor Hristiyanlıkla perestliği birleştiriyor adam güya tek din yapıyor şimdi tabi güneş de ne yapıyorlar? efendim güneşe doğduğu zaman secde ediyorlar battığı zaman secde ediyorlar ama şimdi ee, kış mevsiminde nasıl oluyor? Yazın tabi günler uzun, kışın e, günler ne oluyor? Çok kısa. Yani güneş çok geç geliyor, çok erken gidiyor. Dolayısıyla bu güneşperestler de ne yapıyorlar? Çok üzülüyorlarmış. Ya ilahımız bize dargın kırgın. Dolayısıyla böyle bir üzüntü içerisinde. Efendim... E Üzüntü içerisindeler ama ne zaman günler uzamaya başlayınca ne zaman başlıyor? 24 Aralık'tan sonra 25 Aralık'tan itibaren artık günler uzamaya başlıyor. Şu anda da zaten günlerin uzadığı devreye girdik. Yani ne olmuş oluyor? Güneş daha erken geliyor, daha geç gidiyor. E şimdi böyle olunca tabii... Tekrar uzamaya başlayınca ilah kabul ettikleri güneş kendileriyle biraz daha fazla kalmaya razı oldu diye çok seviniyorlar ve bunu da ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Dansla, içkiyle, ağaçlandırmalar, ışıklandırmalar yaparak, eğlenceler tertip ederek ne yapıyorlar? Kutluyorlar. İşte bu sebeple, Efendim, söyleyeyim 24 Aralık'tan 1 Ocak tarihlerini daha işte 6 Ocak'a kadar da süren var çünkü kendi aralarında da böyle bir ihtilaf var. 24 Ocak'ta kutlayan var Aralık'ta 6 Ocak'ta kutlayan var bu arada hep tatil yapanlar var e böyle bir şey var işte. Dolayısıyla bunlar da ne yaptılar böyle efendim bu tatillerinde bu bayramlarında efendim domuzbaşı, kas kızartması hindi bunları da yemeği ne yaptılar gelenek haline getirmişler. Demek ki uzun lafın kısası bu Noel kutlamaları ne dini bakımdan ne de milli bakımdan bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bir adet bir efendim kutlama Hristiyan adetlerinden dedik ya batıdan transfer edilen bir kutlama. Öyleyse bir Müslüman ne dinine, ne örfüne, ne ananesine, ne de kültürüne uymayan, kendisiyle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bu Noel yortusunu ne diye kutlayacak Allah aşkına? He? Ya, hangi sebeple iştirak edecek yani? Ama maalesef işte bazı Müslümanlar bu kutlamalara bir şekilde ne yapıyorlar? İştirak ediyorlar. Bir takım eğlenceler oyunlar tertip ediliyor ve bu geceyi bir bayram havası içerisinde kutlama gayreti içerisine giriyorlar yani. Yani kutlayamasa kendinde bir eksiklik hissediyor adeta. Şimdi bakıyorsun işte raportajlar yapılıyor yılbaşı kutlayacak mısınız kutlamayacak mısınız efendim kimisi kutlayacak kimisi kutlamayacak. E bakıyorsun yani gayet kapalı tesettürlü gördüğün örtülü kimselere bile mikrofon uzatıyorlar yılbaşı kutlayacak mısınız yok biz öyle kendi çapımızda evimizde kutlayacağız yani. Evinde kutlayacak. İlla bir kutlama lafı var. Ona göre bir hazırlık var. Bir önlem var. Zaten efendim barlar gazinolar. Efendim gece kulüpler işinden hazırlanmış. Ben işte birkaç hafta önce Bursa'daydım. Uludağ'da efendim büyük otelmiş. Grant yazıcı. Hiç yani yer kalmamış biliyor musun? Geçen seneden ayırtıyorlar. Bak şimdi. Cehennem biletini ayırtıyor da bir sene önceden. E şimdi bu burada kutlayanlar nereden geliyorlar ki? Yani gene Türkiye'den. Gene kendi memleketimizden gene efendime söyleyeyim e, Müslüman çocukları Müslüman insanlar hani e, nasıl oluyor da bir bayram gibi kendi efendime söyleyeyim örfümüzmüş kendi milli ananevi örfi bir efendime söyleyeyim kutlamamızmış gibi bu kadar benimsemişiz bu nasıl girmiş yani bu bizim içimize ya çok enteresan evet anlatıyoruz ya <gülüyor> bu meseleye tabi çok. Efendim açıklık kazandırıyor... izah ediyor bu meseleyi... ...yani ne var canım kendi evimizde kutlasak hani... ...biz gazinoya bara gidecek değiliz hoş... ...gidecek değilsin de belki de imkanın o ...oraya da gideceksin ha... ...Allah biliyor içini yani... Ha. ...ama gerek yok ki zaten... He. ...evinde zaten ortamı kuruyorsun... ...tombalalar bilmem neler... ...çerezler kestaneler patlamış mısırlar... He. ...bir de oradan televizyon... ...bir de yılbaşı özel programı... ...bir de dansöz... ...evin içi oldu zaten gazino... ...evin içi oldu zaten bar ne kaldı yani Dolayısıyla Kendi evimizde de kutlasak hani Ne var canım yani şöyle Kendi aramızda bak bak şimdi sen İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor ha, Komşularından bir tanesi Ölüm döşeğine düşüyor Tabi Adam vefat edecek ama Hırıl hırıl hırlıyor Can veremiyor adam zorlanıyor Darlanıyor hemen geldiler İmam Rabbani Hazretlerine Dediler ki ey böyle böyle. Yani hemen biz yan taraftayız işte komşuları. Artık e efendim oğulları mıdır babaları mıdır neyse. Adam ölüm döşeğinde komada. <gülüyor> bir türlü can veremiyor. İmam Rabbani Hazretleri gitti. Tabi bir komşuluk hukuku var. Baktı ki adamı böyle evin ortasına yatırmışlar. İki uzatmışlar. Adamın suratı olmuş mosmor. ...dudaklar olmuş simsiyah... ...boğazındaki damarlar gerilmiş... ...parmak gibi böyle kalın... Efendim, ...o hale gelmiş... ...adam müthiş zorlanıyor yani... ...hır hır hır hır can veremiyor... ...Allah Allah... ...bunda ne var acaba... ...tabi ne var... ...efendim kalbine bir teveccüh etmek lazım... ...öyle ya şimdi sen... Ben hastayım dediğin zaman nerende ne var bilmiyorum işte şu, efendim şuramda ağrı var şuramda kırgınlık var şöyle hadiseler oluyor hemen ne yapıyorlar senin tahlilini istiyorlar öyle ya kan tahlili idrar tahlili veya efendim seni hemen bir röntgene sokuyorlar bir bakalım nerende ne var yani öyle ya. Diyelim adamın kalbinde problem var hemen bir ultrasona sokuyorlar bakıyorlar hangi damar tıkalı yüzde kaç tıkalı kalbin efendim kulakçığında mı problem var kapakçığında mı sıkıntı var bunu bir görmeleri lazım öyle ya şimdi bu adam da burada kırılıyorsa manevi bir durum var manevi bir durum var ha öyleyse çünkü ölüm döşeğinde komada kalbine bir teveccüh etmek lazım kalbinde ne var yani manevi bir röntgeni çekecek manevi bir bakış yapacak. Evet, nasıl bakacak ya, görebilir mi? Allah Teala dostlarına böyle tasarruflar vermiştir. Onlar nedir? Cevasi kulüptür, kalp casusları. Allah Teala efendim müsaade ettiği zaman Allah'ın izniyle ne varlar görürler, efendim işte. Çünkü onlar ne yapıyor? Allah'ın nuruyla bakıyorlar. Allah'ın nuruyla baktıkları zaman da elbette bir engel, bir perde, efendim olmuyor tabii ki. İşte Abdülhalik'ül Vujduvani Kaddesi Sallallahu Sirrah'u, Şan Akşibend Hazretlerinin üveyşçi tarihıyla üstadıdır, hocasıdır. Evet, aslında Şan Akşibend Hazretlerinin üstadı emirkülel Hazretleridir. Ama işte e, üveyşçi olarak da Abdülhalik Vujduvani Hazretlerinden nedir? Efendim e, şey görmüştür, manevi terbiye görmüştür. <gülüyor> Abdülhalik Ucudanı Hazretleri de Hızır Aleyhisselam'dan gizli zikri öğrenmiştir. Hafiz zikri Hızır Aleyhisselam'dan öğrendi. İşte o mübarek zat bir keresinde sohbet ederken efendim tabi Hıncıhan iş dolu sohbet meclisi çok feizli bir ortam. Herkes tabi bir efendim feyiz içerisinde öyle bir atmosfer içerisinde neyse arkadan biri kalktı dedi ki ben bir şey soracağım dedi. Biraz da tabi ortamı bozdu yani. Neyse tabi o büyük zat Hacı Abdülhal Gucdvani Hazretleri bir şey demedi sor bakalım dedi. O da sordu dedi ki bir hadis-i şerif okudum dedi. Siz, peygamber buyurmuş ki aleyhisselam اِتَّقُوا mümin الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ Müminin firasetinden bakışından sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek dedi. Bunun manasını açıklar mısın deyince Abdulkadir Gucdan Hazretleri şöyle mübarek başını önüne eğdi. Gözlerini yumdu. Bir müddet başı böyle kalbin üzerinde eğik bir şekilde efendim murakaba halinde duruyor. Ondan sonra mübarek başını kaldırdı, gözlerini açtı ve ona dedi ki: "Bu hadisin manası belindeki zünnarı çıkarman ve iman etmendir." dedi ona. Ya, belindeki zünnarı çıkarman. Zünnar nedir zünnar? Hristiyan alameti olan bir şey. Yani bellerine taktıkları uçları yandan şöyle aşağı doğru sarkıtılan bir kuşak. Yani bu nedir? Bu Hristiyan alametidir yani. Bunu normal bir Müslüman takmaz. Ne gibi mesela bu tabi zünnar şimdi bilmeyiz belki de. Hani haç takmayı düşün. Değil mi? Yani haç nedir? İşte ondan istavroz yapıyorlar. Efendime söyleyeyim ne yapıyorlarsa. Hah, işte bu haç neyse. Aynı şekilde öyle düşünmek lazım. Ama şimdi maalesef bakıyorsun sanatçı geçinen bazı kimseler bilmem neler. Aa bir de bakıyorsun boynunda ne var? Haç takmış. Eğer Hristiyansa da tamam neye bağlım ama hem Müslümanım diyeceksin hem de boynunda haç gezdireceksin. Bu olmaz. Bu uygun değil. Caiz değil yani. Asla takamaz. Çünkü o nedir? Hristiyan alametidir. Bir adamın boynunda haçı gördüğün zaman bu adam Hristiyandır desen yalancı olmazsın. Çünkü nedir? ...vitrine bakılır kardeşim. Senin vitrininde ne varsa adam onu söylüyor. Tabela neyse onu söylüyor adam. Ya. Bu normal süs eşyası. Ben süs diye takıyorum. Olmaz. Müslüman şuurlu olacak. Şuursuz olmaz. Bunlar imani meseleler. Ya. Hassas konular. Sen bir Müslüman olarak onların dini sembolü olan haçı nasıl boynuna takıyorsun yani? Evet. İşte... Zünnarda işte böyle anlayalım Belindeki zünnarı Çıkarman ve iman Etmendir dedi Tabi itiraz etti o efendim Genç yok dedi ya ne zünnarı Filan hani son Hristiyan olduğunu ifade etmiş oluyor yok dedi ben Müslümanım dedi böyle bir şey olur mu filan itiraz edince tabi dediler ki gel bakalım Gel sen bu zat öyle sıradan Bir zat değil ki O boşuna laf söylemez Cübbesini çıkardılar hırkasını çıkardılar bir de baktılar ki belinde zünnar kenardan sallanıyor. Böylece tabii bir keramet izah etmiş oldu. O da şaşırdı, hayret etti. Yani adam kendine göre bir kumpas kurmuş, bir tuzak. Hani ne diyor? İttakû firâsetel mümin ve innehu yanzurûnûrillâhi azze ve cel. Müminin firasetinden sakın Allah'ın nuruyla bakar ne demek? Madem Allah'ın nuruyla bakıyorsa mümin, sen de müminsin. Hadi bakalım Allah'ın nuruyla bak da benim dedi Hristiyan olduğumu gör demek istiyor yani. Dolayısıyla onu da bilemeyeceğine göre, çünkü adam sakal bırakmış, başına efendim sarık takmış, üzerine cübbe giymiş. Herkes gibi yani, herkes o zaman öyle. E şimdi hadi bil bakalım, e bilemeyince de ne diyecek? Bak hadis diye bunları söylüyorsunuz, demek ki peygamberiniz doğru söylememiş, haşa diyecek. Kendi kendine bir misyonerlik faaliyeti yapacak, küya. Ama onlar bu numaraları yutmaz. Onlar bu silsilenin kolbaşı, Muhammed Mustafa'nın varişleri, El-Ulema ve raffetül Onlar alimler. <gülüyor> Muhammed Mustafa'ya hakiki variş olanlar onlar. Ya bu yolun aslanları. Ne buyurdu? İşte gözünü yumdu. Efendim kalp gözüyle baktı. Allah'ın nuruyla bakınca, onun kalbinde simsiyah gördü. Baktı ki iman nuru yok. Yani adam Müslüman değil ki kalbinde iman nuru olsun. Belindeki zünları da efendim görünce anladı ki efendim bu Müslüman değil ve onu söyledi. Ama ne buyurdu? fakat hane vaktü İslam'ın. Artık Müslüman ol senin Müslüman olma vaktin de geldi buyurdu. Bu söz efendim hidayet o ağzından çıkan bir söz hidayet olarak <gülüyor> O gencin kalbine aktı adeta genç kendine geldi titredi efendim şöyle bir düşündü yani bir peygamber asırlar önce gelmiş böyle bir söz söylüyor sözde doğruymuş kendi de demek hakmış efendim e, geldim bunu sordum ve bunun cevabını bu hadisin cevabını diliyle değil de haliyle anlattı ve benim Müslüman olmadığımı anladı demek ki bu sözde doğru peygamberleri de hak. Bu din de hak. Öyleyse ben dedi daha fazla efendim Hristiyan olarak niye yaşayayım dedi. Ve o kadar kalabalık nezih cemaat içerisinde Abdülhalik'i Hücvani Hazretleri'nin huzurunda kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve reşülüh. <gülüyor> allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şahadeti şu anda nasıl böyle kolayca söylüyorsak son nefesimizde de böylesine kolayca söyleyebilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet işte İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle bir bakışla Allah'ın nuruyla bir bakışla şöyle kalbine bir teveccüh etti komşusunun nerede kaldığımızı unutmayalım kopmayalım mevzudan. Hani komşusu ölüm döşeğindeydi de cam veremiyordu, hırlıyordu ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri de gitmişti ya. Adamı böyle görünce kalbine bir teveccüh buyurdu. Baktı ki adamın kalbi simsiyah, kara bulutlar kaplamış, zift gibi. İman nuru da şöyle söndü sönecek yani. He? Muhafazasız kandil nasıl yanar böyle, neredeyse söndü sönecek. İşte adamın kalbindeki o efendim iman nuru da böyle bir durumda görünce. Anladı ki bunun böyle hırlamasına kolay can verememesine sebep olan kalbindeki bu karalık, kalbindeki bu zift gibi her tarafı kaplamış. Ha Öyleyse ne olacak? E, madden ne oluyor? Kalbinde bir problem varsa bir ameliyat oluyor değil mi? Bir pay, bypass oluyor. Stent mi takılacak? Efendim bypass mı olacak? Kalp kapağı mı değiştirilecek? Ne yapılacaksa yapılıyor. İşte bu zatlarda nedir? Efendim kalplerin tabibidir kalplerin doktorudur öyleyse manevi bir ameliyat lazım manevi bir bypass yapmak lazım kalpteki bu karalığı dağıtmak lazım ki adam rahat imanla ruh teslim edebilsin ve tabi İmam Rabbani Hazretleri manen bir teveccüh etti. Yani manevi bir ameliyat öyle anlayalım. Mevla çünkü dostlarına böyle tasarruf vermiştir ki İmam Rabbani Hazretleri 2000. yılın müceddidi 70.000 evliyanın reisi. Dikkatini çekerim. 70.000 evliyanın reisi ne demek ya? He? 70 tane adam yetiştiren adamın ellerinden öperim yani. Adam yetiştirmiş değil mi? İslam'a, Kur'an'a, vatana, millete faydalı olsun diye az adam değil. E peki hala 70.000 tane evliya yetiştirmek ne büyük adam yani işte. Velhasıl efendim o komşusunun kalbi karartı içerisinde olan adamın kalbine manen bir teveccüh etti. O karalığı şöyle kaldırayım da adam rahat etsin diye. Fakat mümkün olmadı. Bir daha yüklendi gene mümkün olmadı. İğnenin tepesi kadar bir siyahlık adamın kalbinden kaldıramadı. Bu sefer böyle bir durum olunca tabii İmam Rabbani Hazretleri üzüldü. Yani... Allah Allah. Neden acaba? Makam olarak makamından bir efendim tenzil mi oldu? Kemalatında bir noksanlık mı arız oldu acaba? Diye düşünürken gönlüne ilham olundu ki hatiften bir şekilde bir nidada bulunuldu ki Ey imam! Sen o teveccühü şu karşıdaki dağlara yapsaydın vallahi lazım dağlar yerle bir olurdu. Sen Komşunun kalbine yaptığın teveccühü şu karşıdaki dağlara yapsaydın dağlar yerle bir olurdu. Ama komşunun kalbindeki karartıyı gidermene imkan yok. Çünkü neden? Çünkü işte onun bulunduğu yerde efendim Hindistan'da Hinduların bir şirk merasimine ne yapıyor iştirak ediyor. Onların efendim kendi dinlerine göre bir kırmızı pilav yeme günleri var. Var imiş. Dolayısıyla kendilerine göre efendim ne yapıyorlar bir dini günlerini kutluyorlar pilav yapıyorlar pilavı da kırmızıya boyuyorlar ve ve söyleyeyim böyle bir şirk günü bir adet gelenek yapmışlar onlar. E şimdi bu da tabii efendim onların komşusu olduğuna göre ya bu da onlara uyuyor biliyor musun ama ne olacak canım herkes yapıyor sen de yap bir gece kutlamaktan ne olur canım ya kendi aramızda eğleniyoruz yani bir kırmızı pilav yapmaktan ne olur ki? Ha, ne oldu gördün mü? Hırıl hırıl hırlıyorsun bak can veremedi adam. İşte orada o şirk merasimine katılıp o Hindular gibi hareket etti. İşte onun kalbindeki o karalık şirk pisliğinden dolayı böyle zift kapladı. O karalığı teveccüh değil ancak cehennem ateşi paklar dendi. Görüyor musun? Yani bunu ancak cehennem ateşi paklar. Imam Rabbani Hazretlerinin gönlüne ilham ediliyor bu mesele ve tabii oradan ayrıldı daha sonradan adam vefat edince sonra bir istihare yaptı acaba adam imanlı mı öldü imansız mı öldü için cenazesine herkesin katılamazsın velatussallallahu aleyhi hadi minhum mät'e bede velatekum ala kâbir'i buyuruyor mevla onların he o münafıkların kafirlerinde namazlarını kılın ne de kabirlerinde durun mevla böyle emretmişken Efendim şimdi böyle de bir problem var. Bu adam şimdi imanlı mı değil mi? Çünkü yani çok zorluklar çektiğini bizzat müşahede edince. Ama tabii istihar edene buyuruldu. Zor da olsa imanını kurtardı buyuruldu. Ha, imanını kurtarmış. Ben öyle kanaat getiriyorum ki gene de onun imanının kurtarması İmam Rabbani Hazretlerinin orada olması vesile oldu Allah ya, belki de İmam-ı Rabbani Hazretleri olmasa adam murt gidecek, imansız gidecek Allah muhafaza bilemiyoruz. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kalbine bir teveccüh ediyor gene de ya. Yani. Öyle büyük bir zatın teveccühü ne demek? Öyle zatlar bir bakışıyla adamı beyazlı besthamini maka makamına çıkarabilir. Anlaşıldı mı? Kırmızı pilav yemek haram mıdır? Değildir. Pilav yemenin ne haramı olacak? Kırmızı, işler, mor pilav ye, işler, mavi pilav ye ya. Yani ama sen yine de fazla renkli yeme çünkü o renklerde değişik katkı maddeleri kanserojen maddeler filan adamın saatini bozabilir he bunda bir problem yok ama sen onların efendim Hindular gibi o kendilerin dini günlerinde o neye tapıyorlarsa o taptıkları şeye efendime söyleyeyim e, ait olarak bir gün tertip etmişler. O güne sen de uyduğun için, o günde yaptığın için onlar gibi kırmızı pilav yaptığından dolayı ne oluyor? İşte son anında adam hırıl hırıl hırlıyor. Neredeyse imansız gidecekti. Üç kuruşluk keyif için, beş paralık zevk için, bir gecelik muhabbet keyif yapacağız diye son nefesinde böyle hırıl hırıl ölmeye. Efendim insan göze alabilir mi ya? He? Hem sen İmam Rabbani Hazretleri nereden bulacaksın da senin evine gelip de sana teveccüh etsin? Teveccüh ettiği bile zor cam verdi. Onun için bu işlere, bu gibi işlere tevesül etmemek lazım. Ya şimdi bile bakıyorsun, bazı yerlerde gulu gulu gulu gulu, hindi almış adam beş diyor bak. Evet. Şimdi daha efendim bugün duydum. Baktım bir yerden ses geliyor ya, almışlar arkadan almışlar bir evden almışlar gene. Allah Allah, kurbanlığı kurbanlı koçu nasıl bodruma bağlarsın? Efendim bahçene bağlarsın Adamı almış evde mi bakıyor bahçede mi Anlayamadım ya sesi geliyor ama Ne yapacak başında kesecek Yiyecek onu Şimdi bugün kesse bir sakıncası var mı yok Efendim bir gün önce yapsa Problem yok bir gün sonra yapsa Problem yok o gün yapsa Problem çok Ubeydin Hoca vardı Allah rahmet eylesin Bursa'da ne derdi Her kim başında keserse Hindi bütün günahlar Tepesine bindi ya, kırmızı pilava kıyasla bunu. Ne var canım hindide problem? Hindide problem yok. O gecede problem var. Bu onların ritüeli. Adamların dini bayramı. Onlar böyle kutluyor. Domuzbaşı kızartıyor. Efendim hindi kesiyor. Dolmalar, bölekler, çamlar dikiyor. He? Adam böyle kutluyor kardeşim. Sen niye ona benzemekte ısrar ediyorsun? Hindi yemek istiyorsan efendim yarın ye. Öğlen yemeğinde ye. Bir gün sonra ye. 364 gün ye ya bitmiş şey olmaz o günde yeme ne var ya. Gerçi her akşam yiyorsan o akşam da yiyebilirsin. Onda problem yok tabii. Ama o geceye mahsus özel bir hazırlık yapılmamalı. Evet. Çünkü o geceye mahsus olmak üzere hazırlık yapılırsa he ne olur biliyor musun o zaman? Dedik ya o gece Hristiyanların dini bayramı. Sen onların dini bayramını, onların geleneklerine göre kutladığın zaman ne oluyor? İslam'a göre batıl olan efendim, bir dini, nevdubillah hak menzilesine çıkarmış oluyorsun. Hakkı da alçaltmış oluyorsun. Evet, işte buradaki ince çizgiye ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Ama işte televole kültürüyle yoğrulmuş olan beyinler, medya kafasıyla düşünenler bunu anlamakta maalesef ne yapabilir? zorluk çekebilir yani onun için o pencereden bakmayacaksın İslam penceresinden bakacaksın İslam penceresinden evet bazıları da işte ne var canım ya Noel'i evde kutlayacağız çoluk çocuk he kendi aramızda benim kimseye zararım yok ki yani çerezüm meyvemi alırım yanında bir de ufak açtım mı he bak şimdi sen ne var bunda bu ne var bunda meselesi bu sözler çok tehlikeli söz çok önemli ağzından çıkanı kulağın duyacak yani elfazı küfür diye bir mesele var elfazı küfür lafızları bunları her Müslümanın bilmesi lazım öyle ya öyle laflar söylüyor adam okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkıyor Allah muhafaza durup dururken şimdi niye bunları sen şey yapıyorsun ya adam yani ehli sünnete göre hangi günah işlersen işle adamı ne yapmaz iman dairesinden çıkarmaz ama sen inkar edersen ne var bunda dersen bu da günah mı olurmuş dersen ne yapabilir Allah muhafaza adamı iman dairesinden çıkarır onun için bu meselelere de ne yapmak lazım dikkat etmek lazım şimdi Üç şey vardır ki adamı iman dairesinden çıkarır. Üç şey. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi istihlal. İstihlal. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal etmek veya helal dediği bir şey haram demek. Bu ne yapar adamı dinden çıkarır. İki istihza. Dini bir meseleyi İslam şiar olan bir meseleyle ne yapmak? Alay etmek. Bir de istihfaf, efendim, İslam, İslam ile alakalı olan, dinle alakalı olan bir meseleyi hafife almak. Bunlar nedir? Bunlar adamı iman dairesinden çıkarır Allah muhafaza. Evet, bir tanesi neydi? İstihlal. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal demek veya haram olan bir şeyi de helal kabul etmek. Mesela şimdi diyelim ki, efendim ne var bunda? Dedi yani, ne var canım şuradan bir iki tek atacağız filan. Şimdi bir adam içkinin haram olduğunu kabul ediyorsa, inkar etmiyorsa ama nefsimi engel olamıyorum ben içiyorum alıştım buna diyorsa, he? Şimdi bu adam kafir olur mu? Olmaz. Günahkar olur mu? Elbette günahkar olur. Allahü Teala haram etmiştir şarabı. Ama inkar etmediği için ne oluyor? Dinden çıkmıyor. Bu meseleyi iyi anlamamız lazım. Ama bir kimse içki içmese bile Diyelim ki yeşil aycı adam hatta içkinin içilmemesi için de uğraşıyor çaba sarf ediyor bak içmiyor. Ama haram olduğunu inkar etse he bundan da haram mı olur canım ya dese haramı helal kabul et, ettiği için ne oluyor? Efendim iman dairesinden Allah muhafaza çıkmış oluyor yani. Evet bazıları da işte mesela ne yapacakmış? Şarap içmeyeceğiz de biz o gece bira içeceğiz birayı da içkiden saymıyormuş yani veya diyormuş ki sarhoş olmayacak kadar içilirse haram olmaz böyle zannediyor öyle olur mu senin zanla vehimle böyle şeyler olmaz bunun bir ölçüsü vardır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü koymuştur ne buyurmuştur çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır He, sen şimdi bir kadehle sarhoş olmuyorsun öyle mi peki bir fıçığı içince sarhoş oluyor musun? Evet oluyorsun. O zaman onun damlası bile haramdır. İşte bunu da böyle anlamak lazım. Evet, istihfaf. Dini bir meseleyi hafife almak, küçük görmek, tahkir etmek. Değil mi? Mesela işte namazda sarık sarmak nedir? Sünnettir. Bunu yapan sevabına nail olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınandan 70 derece eftal. Bunu yapan sevabı kazanıyor bak şimdi. Yani aslında bu sarık sarma alışkanlığını da kazanmamız lazım. Hakikaten yani üzülüyorsun ya namaz kılıyorsun adam da senin yanında kılıyor sen de 4 rekat kılıyorsun adam da 4 rekat sen 70 kat daha fazla kazanıyorsun o adam kazanamıyor bir tane kazanıyor neden onun başında sarık olmadığından dolayı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu çünkü yani sarıkla kılınan namaz diğerinden 70 derece eftal oluyor o zaman ne diye bu kaybı göze alabiliyoruz ki ya he yani dense ki Efendimiz ne satıyorsun ne satıyorsan Diyelim kaç lira bu bir dolar? Dezeler ki bunu bir dolara satıyorsun ya başında sarıkla satarsan 70 dolara alınacak. Bir tanesi 70 dolar. Sarık takar mısın? Uuu enayi miyim ya bu karı kaçırır mıyım dersin ya. Hem de var ya çarşının ortasında utanmadan sarığı takarsın. Niye? E 70 dolar 69 dolar fark var arada. Veya sen artık TL'de şu kadar milyar'da neyse. Ha dünya işinde bak ne kadar uyanık adamız. Böyle bir karı asla kaçırtamaz kimse bize. Öyleyse ahiret meselelerinde e niye peki yani bu yok, utanıyorum, çekiniyorum. Ben utanıyorum, takamıyorum. Evde tak öyle başla mübarek. E sarığım yok. Oo sen de amba problem adamsın ya. Sarığın yoksa hanımdan rica edersin, he? Yemen için istersin, tak gene önce onu bir sararsın, sonra da sarığını alırsın yani. Gidersin orada efendime söyleyeyim. Ee, bir kumaşçıdan şey kestirirsin birkaç metre ne olacak evet karımızı düşünelim bu karları kaçırmayalım aleyhimize uyanık olmayalım Rabbim Celle Celaluhu efendim kazanıp kazananlardan eylesin ama kaybedenlerden de eylemesin inşallah evet ne diyorduk ha demek ki sarı sardı adam öyle namaz kısa kazanır yapmasa e, kazanamaz yapmayana bir şey yok fakat, şimdi sarık nedir? İslam nişanıdır. İslam nişanı olan bu sarığı basite alsa, faraza, efendim, diyelim ki sarık sarmış, efendim, hocam, sarık olduğunu da biliyor aslında da dalga geçecek, hafife alacak ya, Oo ne oldu Hamdi abi kafan mı yarıldı ya, nereye vurdun kafanı, ranzaya mı vurdun, bak işte doktor mu sardı falan, böyle dalga geçiyor yani biliyor musun? O da demiş ki evet demiş doktor sardı hangi doktor hani diyorsun ya sallu ala tabi bir kulubine Muhammed sallallahu aleyhi katlerin tabii bir doktoru Muhammed Mustafa ya salat olsun diyorsun ya işte o doktor sardı kafama bu sarığı diyor kalbim yaralı da kafamı sardı öyle tedavi oluyormuş anladın mı şimdi ama öbürü hafife almak için veya istihza için dalga geçmek için söylediğinden dolayı ne oluyor? İman dairesinden çıkıyor Allah muhafaza. Demek ki bu mevzulara da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Çünkü dini konular, hassas konular. Hele bir de şunu mesela sık sık söylüyorlar. he? Çünkü sakal şerif nedir o da Resulullah'ın sünnetidir yani. Onu küçümseyerek he? sakalda keramet olsa keçi de olmazdı dese... Basita alıyor yani istihfaf, hafife almak, önemsememek. Halbuki İslam'ın şiarı olan bir şey. Resulullah'ın sünneti olan dinden bir parçadır sakal. Sen onu hafife alırsan ne oluyor o zaman? Allah muhafaza böyle bir söz söylemek o da adamı iman dairesinden çıkarabiliyor. Dini konular hassas konular. Kutsi ve manevi değerlerle alakalı konular ciddi konular. Önemli mevzular. ...öyle dalga geçilecek, hafife alınacak meseleler değildir. Evet, Allah'tan gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan edilen her şey çok önemlidir. Değil basiti almak, alay etmek, bunlara tüm kalbiyle iman edip baş tacı yapmak gerekir. Evet, bununla alakalı yine efendim rivayet ediliyor ki zamanın halifesi Hanun Reşit işte bir Ramazan günü iftar ziyafeti veriyor pek çok kimselerde ne yaptı davet etti hep tabi başkadı imam Yusuf o zaman o da orada iftar vakti gelince tabi yemekler geldi yeniliyor içiliyor efendim muhabbet ediliyor bir taraftan bazı meseleler konuşuluyor efendime söyleyeyim bu arada tabi kabak yemeği de geldi kabak yemeği gelince tabi o esnada hemen bir tanesi dedi ki ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi kabak yemeğini çok seviyordu dedi hemen yandaki de ben de hiç sevmiyorum biliyor musun dedi Öyle deyince İmam Yusuf tabii hemen orada bu sözü duyunca hemen dedi ki şeye döndü Harun Reşid'e bak dedi bu adam mürted oldu tevbe etmezse kafasını uçur dedi. Adam birden kendine geldi. Estağfurullah dedi. Ne dinden çıkması ya? Eşe eden ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ben Müslümanım dedi yani böyle bir şey. Efendim Allah muhafaza nasıl oluyor filan. İşte İmamu Yusuf'un fetvası bu. Ya anlaşıldı mı? Yani Peki hala, kabak sevmek imanın şartlarında var mı? E yok. İmanın şartında var mı? Yok. E o halde ne oluyor? O halde bir şey olmuyor. Şimdi mesele şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem severdi dediği zaman, sen de sevmezdi deyince, yani Resulullah bana ne Resulullah'tan ya haşa ve kella o sevmiş sevmemiş emretmiş emretmemiş yani sen burada Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan o efendim sözleri önemsemiyorsun basite alıyorsun ben de sevmem diye böyle ukalalık yapıyorsun işte bu mesele adamı demek ki ne yapıyor dinden çıkarıyor yoksa meseleyi yanlış anlama adam bir tanesi dese ki ya ben kabahayı sevmiyorum ulan ne biçim konuşuyorsun zındık herif dinden çıktın kabak sevilmez mi filan denmez. Kabak sevmeyen adam dinden çıkar mı çıkmaz onu boş ver yani biri dese ki Resulullah sirkeyi severdi o da ben de hiç sevmiyorum dese aynı duruma düşüyor Mesela kabak meselesi değil sirkede de olur yani mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı olan bir mesele yoksa diyelim sen efendim hanımın diyelim yemek yapmış kabak yemeği ya ben de bunu pek sevmiyorum demiş olsan böyle bir tehlike var mı yok. Çünkü o Resulullah'ın adı anılmamış. O seviyordu denmemiş. Sen onun üzerine onu inkar edercesine böyle bir şeyde beyanda bulunmamışsın. Onun için meseleyi yani sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Çünkü yani insan herhangi bir yemeği ye yemeyebilir yani. Midesi kaldırmayabilir. Bunda bir problem yok yani. Evet. Tabii bir de şu var. Efendim. Yani bir yemek hakkında. Ben işte filan yemeği sevmiyorum gibi sözler söylemek hiç uygun değil yani. Neticede nimet, değil mi? Allah'ın nimet sevilmez mi? O sev, sevmiyorum dediğin yemeğe muhtaç olan, bir kuru ekmeği bile bulamayan nice insanlar var. Ya Allah Celle Celalü bizi açlıkla terbiye etmesin yoksa hele biraz kalalım bak. Sevmem dediğin yemeği nasıl arıyorsun ya. Allah muhafaza. Öyle kavimler geldi, varlıktan, nimetin bolluğundan şımarmış hale geldiler. Yemekten böyle yemek hazlı için adam yiyor, afedersin parmağını sokuyor, istifra ediyor, tekrar yiyor. Yani sırf böyle yemeğin tadını damak tadı alabilmek için yani. Yiye yeşişmişler, davul gibi olmuşlar. Keyfinde, zevkinde, aleminde olmuşlar. Hiç Allah'ı hatırlamıyorlar, şükretmiyorlar. Allah Teala onlara bir kuraklık verdi. He, ne yağmurlar yağıyor, ne yerden bitiyor, yiyecek bir şey bulamadılar. Dalları yediler, yaprakları yediler, ağaç köklerini yiyecek hale geldiler. Öyle bir hale geldiler ki, çok affedersiniz, yiyecek bir şey bulamadıkları zaman, he, kendi defi hacetlerini yiyecek kadar. Aç bıraktı Allah onları. Allah öyle bir bela verir, öyle bir musibet verir, öyle bir açlık verir. Adamı mum gibi yapar ama Rabbim bizleri açlıkla terbiye etmesin. Lütfuyla, rahmetiyle bizlere muamele eylesin inşallah. Onun için öyle ben onu sevmem, ben bunu bilmem ne yapmam. Böyle sözler söylemek tabii gayretullaha dokunabilir. Onun için böyle sözler söylememek lazım. Ama tabii ne olabilir? Efendim. Yiyemeyebilir insan bazı yemeğe karşı bir hassasiyeti olabilir o zaman sevmiyorum değil de ben bunu yiyemiyorum midem kaldırmıyor denilebilir efendim bu da söylenebilir tabii ki evet fıkıh kitaplarında geçtiği üzere yani İslam öyle bir hassas öyle bir efendime söyleyeyim geldiği zaman kendi sistemini nizamını kuran bir din ki ibadet konusunda bile yani bir Müslüman ibadet ederken bile ne yapmamalı efendim bir gayrimüslime ehli kitaba efendim veya başka bir inanç mensuplarına benzememeli bunun çizgilerini çizmiş bunun şartlarını kaidelerini koymuş İslam mesela şimdi işte bakıyoruz fıkıh kitaplarında namaz kılarken diyor efendim karşında bazı şeyler varken kılamazsın bir tanesi de ne var? Ateşe karşı, aleve karşı namaz kılınmaz diyor. Alev var. Mesela namaza durdun Allah-u Ekber. Karşında şömine var. Şömine de ateş yanıyor. Efendim orada namaz kılmayacaksın. Ne yapacaksın? Biraz sağa veya sola kaçıp karşında, yani kıble mahallinde, secdeye bulunduğun yerde, aleve isabet etmeyecek o taraf. Neden? Çünkü ateşperestlere benzememek için, Evet. Ateş perestler ne yapıyorlar? Güneş et, efendim ateşe karşı, aleve karşı secde ediyorlar. Sen secdende ne yapamıyorsun? Onlara benzeyemiyorsun. Evet. Özellikle bakıyoruz Hanefi mezhebinde mesela üç vakitte namaz kılmak nedir? Caiz değildir, kerahat vardır. Ne zaman bunlar? Güneş doğarken, güneş zevaldeyken, bir de güneş batarken. Niçin? Güneş perestlere benzememek için. Ya, peki bu durumda diyebilir misin ne alakası var ya ben ateşe veya güneşe secde etmiyorum ki ya ben Allah'a secde ediyorum ha, diyemiyorsun işte ibadetini yaparken dahi başkasına benzemeye müsaade etmeyen buna cevaz vermeyen dini mübin İslam hiç eğlenceni isyanını başkasına benzetmene müsaade eder mi? Ya sohbetin başında da ettik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman oranın halkının neyi vardı? İki bayramı vardı değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onları iptal etti ve ondan daha hayırlı olan Ramazan ve kurban bayramlarını Müslümanlara hediye etti. Peki hala şöyle olamaz mıydı? Zaten iki tane bayram var. Onları iptal ediyor. Hediye ettiği bayram iki tane. Öylece onlar devam etseydi de onun sağından solundan kırpılıp uydurulsaydı. ha Olmaz. Dedik ya İslam geldiği zaman kendi sisteminin nizamını kuruyor. Eski bütün efendim cahiliye adetlerinden, efendim, geleneklerinden, eğlencesine, bayramına kadar ne varsa hepsini ne yapıyor? Efendim söküp atıyor, iptal ediyor yani. Ya evet İslam gelince kendi sisteminin nizamını, geleneğini, bayramını yerleştiriyor. Öyle cahiliye bayramları şenlikmiş, festivalmiş veya galaymış he? Bunlara iştirak etmek yasaklanıyor. İbadetini bile benzetmeye müsaade etmeyen İslam, senin günahını, senin isyanını, senin eğlenceni benzetmene müsaade eder mi zannediyorsun? Bagaşure günü geride bıraktık. Hadis-i şerifler okumuştuk değil mi? Oruçla alakalı. Aşura günü orucun alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Suumu yevme aşura aşura günü oruç tutun ama ve kâlefül Yahud Yahudilere de muhalefet edin. Suumu yevmen kablo ev yevmen bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutarak Yahudiler de tutuyor ya o gün onlara muhalefet edin. Allah'ın en sevdiği ibadetlerden biri olan orucu bile tutarken. Sen ehli kitaba benzeyemiyorsun. Benzetmene müsaade edilmiyor. Bu çirkin görülüyor, mekruh görülüyor da. İbadette bile böyle de. Sen hangi şeyini benzeteceksin ya? Bir de isyan edeceksin, eğleneceksin, hoplayacaksın, zıplayacaksın da ne var bunda diyeceksin he? Çok şey var, çok şey var. Evet. Hatta işte bakıyoruz... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'de e, Müslümanlar iyicene neşvuna mağbulunca çoğalınca sayılar artınca onları namaza çağırmak konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare etti. Nasıl yapalım nasıl edelim neyle çağıralım? Bazıları dedi ne dediler? Ya Resulallah dediler boru çalalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoş karşılamadı boru çalmak dedi Yahudilere ait Yahudilerin adeti olmaz buyurdu. E niye Yine istişare ediyorlar bazıları ne dediler çan çalsak ya Rasulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da beğenmedi. Hayır dedi. Çan çalmak da efendim Hristiyanların adeti geleneği o da olmaz. Ve efem sallallahu aleyhi ve sellem ezana camiye affedersiniz camiye davet etmek için bile namaza çağırmak için bile ehli kitabın adetlerini kabul etmiyor da he kendi sisteminin nizamını getiriyor. Tabi daha sonradan Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi bazı sahabiler rüyalarında tabi görünce işte Ezan-ı Muhammediye Bilal-i Habeşi radıyallahu tarafından okunmaya başlandı. Ve böylece efendim Ezan-ı böylece tespit edilmiş oldu. Yani bakın hiçbir konuda benzemek yok efendim yani. Bunlar hassas konular, önemli konular. Bunu iyi anlamamız lazım yani. Bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda sahabeden birini otururken görüyor da. Onun tabi oturmuş Yahudilere benzetmiş oturmasını. Ne buyurdu ona? detel kada bulunan Yahudilerin oturuşu gibi mi oturuyorsun diyor ona. Yani burada sitem dolu bir söz var. Kada bulunan Yahudilerin oturuşu gibi mi oturuyorsun? Öyle oturma demek istiyor. Sen şimdi şöyle mi diyecek? Ne var canım bunda böyle oturmak? Ha öyle oturmuşum. Ha böyle yani. Benzesek ne olur? Benzemesek ne olur? Sen şimdi ne var canım bir akşam kutlamakta kendi aramızda işte o lafla bu lafın hiçbir farkı yok. Muhammed Mustafa oturmana bile ben, efendim müsaade etmiyor. Ha. Şimdi olsa efendim sallallahu aleyhi ve sellem seni böyle görse o gece evine misafir olacak olsa tombalayla mı karşılayacaksın efendim sallallahu aleyhi ve sellemi? Evet. Bir keresinde sahabeden bir tanesi efendim sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna giriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne buyuruyor? İnne kuffar. Üzerindeki bu elbise diyor kafir elbisesi diyor. Fela telbes onu giyme yak onu. Dedi ki ya Rasulullah bu elbiseyi dedi bundan dedi kısa bir zaman önce savaştan geldik ya ganimet dağıtmıştınız ya ganimet olarak benim hisseme düşen kumaştan yaptırdım ben bunu ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam yani kumaşı siz verdiniz hani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ben kumaşa değil diyor. Kumaşın şekline söyledim. Nasıl bir şekilde yaptırmışsa demek ki o şekil Efendimizin sallallahu aleyhi ve hoşuna gitmedi. Demek sen elbiseni İngiliz kumaşından da yaptırabilirsin. Kumaşta problem yok. Ama demek şeklinde ne var? Efendim önem diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya dikkat buyuruyor. Demek ki şekline, şemaline, kılığına, kıyafetine bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Karışıyor demek ki. İmam-ı Rabbani hazretlerinin bir çözü vardır. Ne buyuruyor? İmanda öyle bir özellik vardır ki diyor benzemek dahil bütün yolları kapıları kapatır buyuruyor. Bakın benzemek dahil bütün yolları kapatır imanda. Böyle bir özellik var. Demek ki bu efendim kıyafetler ...şekiller, şemaller... He, ...garip garip saç modelleri... ...küpeler... ...enteresan giyim tarzları filan. Demek ki bunlar hiç uygun değil. Hele bir de... ...en acayime giden mesele nedir biliyor musun? Hani bazen eylemler oluyor ya... ...he... ...Amerika karşıtları filan böyle kahrolsun Amerika bağırıyor ya... ...bakıyorsun... ...efendim ayağında... ...Amerikan blüjini giymiş... ...he... ...efendim... ...saçlar... Amerikan tıraşı olmuş, üzerinde tişört var, tişörtte de ne yazıyor işte United of America, ağzında da efendim Malbora sigarası, hamburgeri yemiş, Amerikan hamburgerini, Amerikan kolasında içmiş, affedersin geyire geire kahrolsun Amerika diye slogan atıyor. Gülüm benim, senin sloganlı yesinler iyi mi? Öyle Amerika kahrolmaz, bağırmakla çağırmakla olmaz bu işler. Ya. Evet. Demek biraz şuurlu olmak lazım, şuur. Sohbetin başında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyurur derse, "Hangi billah vela tarkanu ilallezine zalemu fetemassakumun nar." Zalimlere meyletmeyin diyor, ateş size dokunur, yakar. Zalim kim zalim? He? yani haksızlık eden, işkence eden, eziyet eden, değil mi? zulmeden kimse değil mi? Öyleyse bununla bunun ne alakası var? Ha, ne alakası var öyle mi? Peki hala Noel yortusu kimin bayramı? Hristiyanların. Hristiyanlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Üç Allah'a, değil mi? Tersiz inançları var. Allah, Oğul, Ruhul Kudüs diyorlar ve Mevla hala bunlara çok gazap ediyor. La katteferellezine kalu inna Allahu thalithu thalatha ne buyurdu? Ant ki Allah üçün üçüncüsü diyenler kafir oldu buyuruyor Mevla. Evet. Ve bundan dolayı çok kadap etti. Hatta bir ayet de ne buyuruldu? Saadü'l-i Allah. Tekadü semâvetü Az kalsın yedi kat gökler çatlayacaktı. Ayrılıp dökülecekti. Ve tenşakkul erdu. Yer yarılacaktı. Ve tekhirul cibâlu hedda. Dağlar düşecek, yıkılacaktı. Neden? En rahmani rahmâni veledâ. Allah'ın Rahman'ın çocuğu var demelerinden dolayı. Ya Allah'ın oğlu var demelerinden sebep az kalsın gökler çatlayacak. he Yerler yarılacak dağlar dökülecekti. Bak Mevla ne kadar gadab ediyor. Yerler de demek ne kadar gadab ediyor ya. Bırak da beni döküleyim ya Rabbi. Dağlar diyor bırak beni yıkılayım bunların üzerine ya Rabbi. Mevla tutuyor. Mevla tutmasa böyle diyenleri darmadan edecek demek Ha Kim diyor bunun peki İşte Noel kutlayanlar diyorlar. Peki hala Allah üçtür demek şir mi? Ul hüva ve de ki Allah birdir. O zaman 3 dediğin zaman Allah'a şirk koşmuluyorsun, or koşmuş oluyorsun. Şirk koşunca da inne şirk kelavvul, münaıyım, muhakkak ki şirk, ...en büyük zulümdür buyuruyor... ...Hazreti Allah Celle Celaluhu... ...demek en büyük zalim Allah'a şirk koşan... ...Allah'ın oğlu var diyen... ...Allah'ın hanımı var diyen... ...öyleyse... ...buyurulunca... ...zalimlere azıcık da olsa meyletmeyin... ...ateş size dokunur buyurulurken... ...sen onlar gibi yaparsan... ...onlar gibi eğlenirsen... ...ateş ne var? Hem dünya hem ahirette... ...Allah muhafaza... ...adap eder, yakar bizi... ...onun için... Onun için bu ayetleri ne yapacağız? Dikkati alacağız yani. Evet. Hristiyanlar kendi inancına göre, örfüne adetine göre, çam dikmiş, süs demiş, İsa Aleyhisselam'ı bekliyormuşlar. İsa Aleyhisselam inecek mi? nereye inecek diyor, çama inecek diyor. Çama mı inecek? Şama inecek, şama, beyaz minareye. Hadi diyelim onlar İsa Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Peki o geceyi kutlama adına, çam diken, İçki içen, kumar oynayan Müslüman sen neyi bekliyorsun? He? Yoksa sen de mi İsa Aleyhisselam'ı bekliyorsun? Hani öyle ya. Hani ben de ha evet ben de bazıları diyor ya. İsa Aleyhisselam'ı madem doğum günü biz doğum günü kutluyoruz. Ha öyle mi? Pekala bir peygamberin doğum günü böyle kutlanır mı? He? Madem öyle efendim. Mevlid kandilini bir bak peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu biz kutlamıyor muyuz yani? Nasıl kutluyoruz? İşte bunu da öyle kutla. He? Nasıl kutlayacaksın? Vaazla, sohbetle, Kur'an'la, dua ile bir peygamberin doğumu efendim ona yakışmayacak şekilde isyanla, günahla kutlanır mı ya? Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Madem Müslümanız, ...Müslüman yaşamak lazım. Keyfimizi, zevkimizi, eğlencemizi... ...meşru çerçevede yapmamız lazım. Yoksa... ...her türlü boyaya girip... ...efendim, işlemediğimiz halk bırak, bırakmayıp... ...lafa gelince de... ...Müslümanlığı da kimseye bırakmayan türden... ...bir İslam anlayışı Allah katında... ...muteber değildir yani. Evet. Anlatılır hani... Bir papaz kilisenin bahçesinde oturmuş şarabını yudumluyor ufak ufak demlenirken orada bir kuş gelmiş dolaşıyor kuş uçtu uçtu uçtu geldi efendim papazın şarab içtiği kupanın kenarına kondu oradan gagasıyla şöyle şöyle biraz yudumladı. Hayvan herhalde onu su mu zannetti ne zannetti onu da etkiledi şöyle sallana sallana uçmaya başladı. Onda kafa dönmeye başladı. Gitti efendim istavrozun üzerine kondu ve iş tavrozda pisledi. Pisleyince tabi papazın gözler açıldı. Kuşa dedi ki ey kuş bana bak dedi. Eğer dedi Müslüman kuşuysan ne işin var kilisede? Yok eğer dedi Hristiyan kuşuysan dedi istavrozu niye pis diyorsun dedi. Işte. Sen de ben de ne kuşu olduğumuza karar verelim. Anlaşıldı mı? öyle iki cami arasında beynamaz gibi he kilisedeki kuş gibi böyle işler olmaz deve misin kuş musun karar vereceksin yani demişler ya deve kuşu deve kuşuna sen demişler nesin ben demiş deveyim o zaman demişler yük taşı bakalım yok canım deveyim dediysek deve kuşuyum demiş deve değilim ki o zaman uç bakalım demiş bu sefer de demiş ki deveyim. Sen deve misin, deve kuşu musun? İşte buna karar vermemiz lazım. Ömer Hayyam'ın dediği gibi, bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir işimiz helaldir, bir işimiz haram. Şu yarım yamalak dünyada, ne tam kafir olduk, ne de tam bir Müslüman diyor ya, böyle bir Müslümanlık modelini, Allah kabul etmiyor. Bir elde kadeh varsa, bir elde Kur'an varsa öbür elde kadeh olmaması lazım. Bir işimiz değil her işimiz helal olması lazım. Hiçbir işimiz haram olmaması lazım. Şu yarım yamalak dünyada adam gibi Müslüman olup adam gibi Müslümanca yaşamamız lazım. Öyle biraz ondan biraz ondan olmaz. Öyle bir Müslümanlık modelini demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu efendim kabul etmiyor. Bir de tabii şöyle bir inanış var. Hani diyorlar ya işte yeni yıla nasıl girersen bütün sene öyle geçer. Bu söz tabi yanlış böyle bir söz yok. Doğru değil. Doğrusu nedir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizlere senenin de haftanda mihengini vermiştir. İda selimetil cumhatü selimetüleyyam Cuma günü salim bir şekilde geçerse güzel geçerse bütün günler güzel geçer. Ve idâ selimet Ramazan selimetü sene ramazan ayı salim bir kalp huzuru kalp üzere geçerse kalp cemiyetiyle geçirilirse bütün sene böyle geçer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki haftanın mihengi yani günlerin güzel geçsin istiyorsan cumayı güzel geçireceksin. Cuma gününü onun için biz ne yapıyoruz bak her cuma sabahı efendime söyleyeyim sabah namazdan önce Fethi Mescidinde secdeler yapıyoruz. Her cuma sabahı, senelerdir elhamdülillah. cübel hocamızla eskiden beri hep ne yapıyordu? Devam ediyordu. Şimdi tabii biraz rahatsız gelemiyor. Arada bir gene gelmeye çalışıyor. Ama orasını hiç bırakmadık. Cepheyi hep, efendime söyleyeyim, muhafaza etmeye çalışıyoruz yani. İşte cuma gününü böyle geçirdiğin zaman sen secdeyle, namazla, efendim tesbihatla, efendim işra kadar da birkaç kelam edince ne oluyor? O gün güzel geçince bütün haftan güzel geçiyor ya. Bütün Zaten her cuma öyle yapınca bütün haftan güzel geçecek. Senen güzel geçecek. Zaten Ramazan'da da Selim kalbiyle geçirirsen bütün seneler böyle geçecek. Ve ömrünü böyle güzel geçirmiş olacaksın. Tabii şunu da söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Secdeleri biz ne zaman yapıyoruz? Güneşin doğduğu saate bakarlar artık 7-20 geçe mi neyse. Bir saat öncesinde orada olan da fetih Mescidinde olan kardeşlerimiz de secdelere ne yapmış olur yetişmiş olur. 14 secdeleri okuyoruz, beraber yapıyoruz, topluca bir dua yapıyoruz. Bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın giderilmesi, bütün ümmeti Muhammed'in selamet bulması, vatanımızın milletin de işte efendim hürriyet içerisinde devam edebilmesi ilahiyemül kıyame. Bunun için dualar ediyoruz bütün dünya Müslümanlarına. Ve böylece inşallah Rabbim Celle Celaluhu onun devamını nasip eylesin. Başladığımız amelleri hiç bıraktırmasın. Maddi manevi zararlardan ziyanlardan cümlemizi Rabbim Celle Celaluhu muhafaza buyursun. Ne diyorduk? Hani şöyle bir inanç varmış ya yeni yıla girersen bütün sene öyle geçer diye. Ha şimdi bu doğru değil ama diyelim ki sen böyle inanıyorsun. Hadi peki kardeşim yeni yıla girerken. Efendim içkiyle kumarla öyle bağırıp çağırmalarla efendim gayrimeşru ilişkilerle niye böyle giriyorsun madem? Hem diyorsun ki yeni yıla nasıl girersen öyle girer hem de isyanla melanetle kutluyorsun. Yani bütün seneyi ay yaş mı geçirmek istiyorsun? İçkiyle kumarla gayrimeşru ortamlarda mı geçirmek istiyorsun? Bütün seneni koskoca seneyi hoppala zıppala geçirmek istiyorsun öyle mi? ...bugüne kadar hep böyle kutladığında ne faydasını gördün... ...he... ...sıkıntılarına çağrı oldu mu... ...dertlerine çağrı oldu mu... ...bunalımlardan, streslerden kurtuldun mu... Ha? ...madem böyle inanıyorsun... ...yeni yıla nasıl girersen öyle geçer inanıyorsun... ...o zaman duayla karşıla bakalım ne olacak... ...he... ...duayla karşıla... ...Kur'an'la, zikirle, ibadetle, taatle gir ki... ...o zaman bütün senen Kur'an'la geçsin... ...zikirle geçsin... ...ya... ...bizler Müslümanız elhamdülillah... Öyleyse Müslümanca yaşayalım. Gelecek yıl içerisindeki sıhhati, mutluluğu ve saadet'i bir takım ahlaksızlıklarda değil, Allah'a ibadette, taatte, ona duada ve niyazda arayalım. Evet Rabbim Celle Celaluhu o geceki toplumsal isyandan bizleri muhafaza buyursun. Lanete sebep olabilecek işlerde, işleri işlere bulaşmaktan bizleri muhafaza eylesin. Rahmete vesile olacak amellerle bizleri meşgul eylesin. O akşam Efendim mümkün mertebe tabi bir sohbet meclisinde bulunmak çünkü alternatif programlar oluyor şimdi Mekke'nin fethini bir gün öne çekerek tabi bir ocakta e, bir gün öne çekiliyor hem o gece efendim herkes efendim içkide herkes efendim dansla baloda herkes efendim haram işlerde meşgulken hiç olmazsa Mevla'nın rahmetini de celbedecek bir takım efendim e, meclislerde kurulmuş oluyor bu da çok güzel oluyor. Ama hiç yapacak bir şeyin yoksa o akşam ne yap biliyor musun? Yat, namazını kıl kafayı vur sabaha kadar yat. İşte senin uykun o zaman ibadet olur. Millet isyanda çünkü sen de ayakta olsan he Kur'an okumazsan dua etmezsen bir sohbet meclisinde bulunmazsan ne yapacaksın Allah muhafaza ya televizyon açarsın dansöz mansöz seyredersin he. Efendime söyleyeyim e, o geceyi sen de ne yaparsın bir havaya kapılırsın böyle. Efendim, onlara benzersin ki Resulullah buyuruyor Her kim bir kavmin karartısını arttırırsa Onlardandır buyuruyor Ne demek 100 kişi kutluyor Sen de kutladın ne oldu 101 Karartıyı arttırdın sen de onlardan oldun Bunlara da dikkat edelim Efendim ve böylece Sağ salim bu seneyi de bitirmiş olalım Evet bu hafta bu kadarla İktifa edelim Seneye inşallah Yani haftaya Aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Güldeste Hazırlayan ve sunan Mustafa Özşimşekler.